هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتساتها وكل محتسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد محترم خبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Kardeşlerim, imanın şubesi dersimizin 36. şubesine ulaştık elhamdülillah. İmanın, biliyorsunuz hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam iman 70 küsur şubedir. En üstünü قَوْلُ لَا اِلَٰهَ La ilahe illallah sözü En aşağısı ise En aşağı seviyesi ise Yoldan insanlara eziyet verecek Bir şeyi gidermektir buyurur Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Ve bu 70 küsur şubeyi ki Ele aldığımız Kitabımız İman Bey Hakkı şu Şuabil İman kitabında Yaklaşık 77 tane imanın şubesinden Bahseder yani bütün bu sayılanların hepsi imandandır. İmandan sayılmıştır. 36. şubesinde Allah Azze ve Celle'nin haram kılmış olduğu bir nefte kıymaktır. Yani adam öldürmek. Bunun haram olduğu. Allah Azze ve Celle diyor ki وَمَنْ يَقْتُ muminen مُتَعَمِّدًا her kim kasten hiçbir hak hukuk olmadan kasıtlı olarak birini öldürürse cezaehu cehennemu haliden fiha ve ghadabullah aleyhi onun gideceği yer ebedi cehennemdir ayrıca Allah'ın gadabıdır. ve Allah orada cehennemde kalıcıdır ve Allah da onu gadabıyla, öfkesiyle karşılar buyurur Allah azze ve celle Nisa suresi 93. ayet kerimesinde ve buyurur ki Allah subhanahu ve teala, sakın birbirinizi haksız yere öldürmeyin, kan akıtmayın. Şüphe yoktur ki Allah size karşı çok merhametlidir. Her kim bunu düşmanlık ve zulüm maksadıyla yaparsa muhakkak biz onu ateşe sokacağız. Bu da Allah'a çok kolaydır buyurur Allah subhanahu ve teala. Bukhari ve Müslim'de gelen hadiste Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bitalül muslimi küfrün ve sibabuhu fusukun buyuruyor aleyhissalatu vesselam. Müslümanı öldürmek küfürdür. Ve ona sövmek yani sövmekten kasıt illa bizim toplumumuzun alıştığı bir küfür değil. Sövmek derken aynı zamanda bir ee, kaba söz de Yani Müslüman'a hem sövmek hem kaba söz kullanmak fısuktur buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Selam. Evet. evet. Adam kafiyöktü. Müslümanı öldürmek küfürdür, ona kötü söz söylemek veya ona küfretmek etmek diyor Allah Rasul aleyhissalatu Vesselam. Fusuk kelimesi kardeşlerim. Fujur yani günah manasında ve yine el anil-hakbi haktan sapmaktır, haktan ayrılmak manalarına gelir fısuk kelimesi. Buradaki küfür kelimesi ise, yani Müslüman'ı öldürmek küfürdür denildiği zaman da bu daha önceki derste anlattığım gibi kufrün ni'amdır. Yani Allah Azze ve Celle'nin üzerimizdeki nimetlerini inkar etme küfürdür ki bu da kişiyi İslam dairesinden ve İslam dininden çıkarmayan küfürdür. Ki Hadiste bahsedilen Müslümanı öldürmek küfürdür den anlaşılması gereken budur kardeşlerim. Yani e, küfra'nın nimettir ki e, Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın e, bana cehennem göster e, cennet gösterildi ve cennet ehlinin çoğunun zayıflar ve fakirler olduğunu gördüm diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ve yine bana cehennem gösterildi. Cehennemin de çoğunluğunun kadınlar olduğunu gördüm diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Sohbeti dinleyen bayan sahabelerden bir tanesi diyor ki ey Allah'ın Resulü neden? Neden cehennemin çoğu kadınlardır? Bunlar Allah'ı mı inkar ederler? Kafir mi olmuşlardır da kadınlardır cehennemin çoğunu? Allah Resulü hayır diyor. Fakat onlar küfran nimet yapar. Küfran-ı hmm. Yani nimetleri inkar ederler. Yani ne yaparlar? Kocasının kendisi üzerine olan nimetini inkar eder. Bir, bir erkek karısına 99 tane iyilik yapsa, 100. de bir tane kötülük yapsa, kadın ne der? Zaten ben senden ne iyilik gördüm ki der diyor. Bu da nedir küfran nimettir? ve nedir bu aslında insanı dinden çıkarmayan küfürdür. Çünkü hadiste gelen e, bu küfürdür meselelerinden birçoğunda anlaşılması gereken küfürden budur kardeşler. Yani küfranın ni'am yani küfranın nimet dediğimiz meseledir. Bu hadiste de inşallah anlaşılması gereken budur kardeşlerim. Yine Sahih Buhari'de gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki اَوَّلُمَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدماء. Kıyamet günü insanlar arasında ilk hüküme bağlanacak, ilk hesaba çekilecek insanlar arasındaki ilk şey kandadır. Yani insanları birbirine öldürmesiyle alakalı hukuk işlenecektir. Onlar hüküme bağlanacaktır. Ki bu Kardeşlerim insanın başka bir rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kıyamet günü kulun hesaba ilk çekileceği şey namazdır diyor. Bu tabi ki birbirine zıt görün görünüşte zıt olsa da birbirine aslında zıt olmayan bir şeydir. Çünkü birisi insanla Allah arasındaki bir hak hukukken diğeri de nedir? İnsanların birbirleri arasındaki hak ve hukuktan bahseder. Çünkü bir nefsi haksız yere öldürmek nedir? İki kul arasındaki bir meseledir. Ama namaz insan ile Allah ile insan arasındaki hukuka, hakka riayet eden meseledir. Yine i̇bn Ömer radıyallahu anhuma'dan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki La yazalul muslimu fi fushati min dinihi ma lam yusib daman haraman bir kimse haram bir kan yani öldürülmesi haram olan bir kimseyi öldürmediği müddetçe kendi dininde bir genişlik bir ferahlık içindedir buyuruyor Allah Resulü aleyhi vesselam. Evet bugün Günümüzde Müslüman'ın sel gibi aktığı bir çağda, Müslüman'ın rahatlıkla öldürüldüğü bir zamanda yaşıyoruz kardeşlerim. Yani kafirin öyle bir oyunu var ki adeta ne yapıyor? Müslüman'ı birbirine kırdırıyor. Araya bir fitne, bir fucur atarak, bir şey atarak ne yapıyor? Müslüman'ı birbirine kırdırıyor. Evet Allah'tan esenlik selamet dileriz kardeşlerim. Abdullah İbn-i Mesud radiyallahu anhu diyor ki, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. La yahillu demimri'in muslimin yeşhedü en la ilahe illallahü enni Resulullah illa bi-ihdâtelâ. Şu üç şey dışında, la ilahe illallah ve Muhammedun Rasulullah Allah'tan başka ilah olmadığına, ve benim de diyor Allah'ın Resulü olduğuma şehadet eden bir kimsenin şu üç şey dışında kanı helal olmaz diyor Allah Resulü aleyhissalatu ve Bunlar nedir? Ennefsü bin nessi. Eğer haksız yere birinin canına kıymışsan bedel olarak ne yapılır? Halk cezası olarak senin de canına kıyılır. Yani kısa suy kullanır. bin nessi. Ve seyyubu Evli olarak veya dul bir kimsenin zina ettiği zamanda ne yapılır? Onun kanı helal olur. Yani taşlanarak öldürülür, rezmedilir. Ve terkli ve terk el musarik <Sessizlik> dul <Sessizlik> cemaah ve dinini terk eden, cemaatten ayrılan mürted kimsenin de kanı helaldir bu üç şey dışında bir Müslümanı öldürmek helal değildir. Hazreti Osman radıyallahu anhu'yu öldürmek için geldiklerinde Hazreti Osman radıyallahu anhu evinde hapis ve o kendisini öldürmek isteyen insanlara çıkıyor ve diyor ki beni neden öldürmek istiyorsunuz? Ben ne cahiliyede ne de Müslüman olduktan sonra Zina etmedim ki beni rezmedesiniz, öldürürsiniz haklı olarak. Ya da haksız yere bir cana kıymadım ya da dinimden mürtet de olmadım, dinimi de terk etmedim. Öyleyse neden beni öldürmek istiyorsunuz diyor Hazret Osman radıyallahu anhu. Evet Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki, La nefsun zulmen illa kana anabni al kifl min men ki bir kimse eğer zulüm üzere öldürülmüşse Adem oğlundan muhakkak onu diyor ilk o kanı akıtana ondan yana bir nasip vardır diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Çünkü o bu öldürme işini ilk başlatandı diyor. Adem oğlu, Adem Aleyhisselam'ın iki tane oğlu vardı. Kimdi bunlar? Allah. Kabil ve Kabil. İlk öldürme işini yapan kimdi? Kim kim öldürdü? Kabil. Kabil'i Kabil öldürdü. Ve işte ondan sonra her kim haksız bir yere can, can kıymışsa haksız yere kan akıtmışsa ondan da o Kabil'e ne vardır? Nasip vardır diyor Allah Resulü. Aleyhisselatu Vesselam Miktaz İbn-i Azved El-Kindi diyor ki radıyallahu anhu Ya Resulallah Ara'iyte in nakiytu min minel kuffar fakdetelna fe darabah ihna ihda yedeybi seyfi fe kat'ağumâ Ey Allah'ın Resulü ne dersin diyor ben bir düşmanla müşrikle karşılatsam sonra vurursak sonra o diyor benim elimden bir tanesini kesse sonra da bir ağaca sığınsa, kaçsa, kurt veya bir ağaca sığınsa, sonra da dese ki, eslemtü lillah, ben teslim oldum, Müslüman oldum dese, bu sözü söyledikten sonra, ve aktuluhu ba'de en bu sözü söyledikten sonra, yani ben Müslüman oldum veya la ilahe illallah dedikten sonra, onu öldüreyim ey Allah'ın Resulü, Allah Resulü selam, la taktuluhu, onu öldürme dedi, diyor. Ey Allah'ın Resulü, o benim elimden bir elimi kesti. Allah Resulü selam la taktulah diyor. Sakın onu öldürme. Şayet sen onu öldürürsen o senin onu öldürmeden önceki durumundasın diyor. Sen de onun Müslüman olmak için söylediği şehadet kelimesini söylemesinden önceki durumdasın. Yani o artık Müslüman olmuştur. Onu ne yapamazsın? Öldüremezsin diyor Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam. Usame bin Zeyd Radiyallahu anhu diyor ki Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam Cuhayneden kabilesinden Cuhayne kabilesinden bazı insanlarla bizi gönderdi. Sonra ben gittim ve bir adamı öldürmek için yani suikast amacıyla veya öldürme amacıyla onu öldürmek istediğim zaman tam kılıcı kaldırdım. Onu öldüreceğim zaman dedi ki la ilahe illallah. Adam tam kılıcı ben kaldırmışım, öldüreceğim. Adam la ilahe illallah dedi diyor. Buna rağmen ben onu öldürdüm diyor. Sonra geliyor, diyor ki geldim Allah Resulüne haber verdim. Çünkü adam rahatsızlık hissediyor. Adam öldürdüğü adam La ilahe illallah diyor ve buna rağmen sahabe onu öldürüyor Usame radıyallahu anhu Allah Resulü aleyhissalatu vesselam اَقَتَلْتُهُ قَدْ شَهِدَ لَا illallah. O diyor La ilahe illallah dediği halde sen onu mu öldürdün diyor Ya Resulallah o korktuğu için veya benden kurtulmak için çünkü kılcımı kaldırmışım onu öldüreceğim belli bunun için söyledi. Faile zelikete sığınmak için, benden kurtulmak için bunu söyledi. Fehla şakıqtan kalbihi. Bunun üzerine Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi diyor ki, sen onun kalbini mi yaradın? Yani kalbini yarıp açtın ve baktın mı orada? Hakikaten bunu sıtkıyla mı söyledi? Yoksa benden ölümden korktuğu, kurtulmak için mi söyledi? Bunun için kalbini mi yardın diyor Allah Resulü aleyhissalatu Vesselam ve Cündub el gündüb in divayetinde Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam dedi ki: "Keyfe tasna'u bi la ilahe illallah izaa ja'at yawm Diyor o adam, kıyamet günü bu la ilahe illallah sözüyle geldiği zaman sen ne yapacaksın diyor? Halin nice olur diyor. Ki Usame bin Zeyd biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam'ın çokça sevdiği sahabelerden bir tanesi radiyallahu anhum evet yine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki her kim dağdan atlayarak intihar eden kimse cehennemde kendini dağdan atar bir şekilde ebedi olarak azap görecektir diyor intihar eden dünyadayken Zehir içerek intihar eden kimse de zehiri elinde, cehennem ateşi içinde ebedi olarak zehiri içer bir vaziyette azab olunacaktır. Her kim de kendisini bir demir parçasıyla dünyadayken bir demir parçasıyla öldürmüşse, bu şekilde intihar etmişse o da demiri elinde kendi karnına vurur ve yarar bir şekilde ebedi olarak cehennemde azap olunacaktır buyurur. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Sahabe zamanında Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ile birlikte Müslümanın safların, Müslüman saflarında en önde bir adam öyle bir kuvvetli bir şekilde düşmana karşı saldırıyor ve öyle güzel savaşıyor ki insanlar ona gıpta ile bakıyor. Ve diyorlar ki ne güzel de savaşıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o cehennemdedir diyor. Sahabe diyor ki biz çok şaşırdık. Müslümanların safında savaşıyor ve düşmanların saflarını yarayana inerliyor ve buna rağmen Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o cehennemdedir diyor. Ben şaşırdım diyor. Gittim. O adamı savaştayken takip ettim diyor. Adam savaşıyor. Ve vücuduna o kadar çok kılıç yarası alıyor ki sonunda o kılıç yaralarına dayanamıyor. Ve kılıcın ucunu eline alıyor. Sapını da yere dayıyor. Ve üst göğsünün tam ortasına koyarak üstüne abanarak ne yapıyor? İntihar ediyor. Evet. Allah Azze ve Celle hayır versin kardeşlerim. İmanın 37. şubesi Kişinin e, namusunu koruması yani zina etmemesi imandandır. Allah Azze ve Celle buyurur ki Nur Söylesi 30. 30. ayet-i kerimesinde وَيَحْفَظُوا فُرُوْجَهُمْ Onlar ne yaparlar? Namuslarını korurlar diyor Allah Azze ve Celle. وَيَحْفَظْنَ ne Nur 31'de o kadınlar da namuslarını korur buyuruyor Allah Azze ve Celle. Yani her Müslüman erkekler namuslarını korudukları gibi Müslüman kadınlar da namuslarını korur buyuruyor. Allah Azze ve Celle وَالَّذ۪ينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ Müminun suresi 5. ayet-i kerimesinde. Ki orada Allah Azze ve Celle Müslümanların vasıflarını sayarken kad أَفْلَحَ mu'minun Muhakkak ki müminler felaha ermişlerdir. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ Ve onlar ne yaparlar? Namuslarını da korurlar buyuruyor Allah Azze ve Celle. Müminlerin sıfatlarından bir tanesi. Ve yine buyuruyor ki لَا تَقْرَبُوا الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَأْسِبِيلَ Sakın ola zina yaklaşmayın. Çünkü o gerçekten kötü bir yol ve nedir? Sakınılması gereken bir şeydir buyurur. Allah Azze ve Celle. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun Bukhari ve Müslim'de rivayet ettiği hadiste diyor ki لَا يَزْنِي أَزَّانِي حَيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنِ Zina eden bir kimse ne yapamaz? Zina ettiği anda mümin olarak zina etmez diyor. وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حَيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنِ Hırsızlık yapan kimse de hırsızlık yaptığı anda mümin olarak o hırsızlığı yapmaz diyor Allah Resulü Selam. Ve içki içen bir kimse de o içkiyi içtiği anda mümin olarak o içkiyi içmez diyor Allah Resulü Selam. Ve yine insanların gözü önünde, insanların mallarını zorla gasp eden, insanların mallarını alan bir kimse de Gabbar bir kimse de onu yaparken mümin olarak yapmaz diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Alimler buradaki mümin değildir veya yaparken mümin değildir e, hadisini açıklarken yani kamil bir mümine, e, kamil bir şekilde imana sahip değildir şeklinde açıklamışlardır. En iyisini bilen Allah Azze ve Cennedir. Ve diyor ki aleyhissalatu vesselam zina eden bir kimse zina zina ederken mümin olarak zina etmez. Hırsızlık yapan bir kimse mümin olarak hırsızlık yapmaz. وَلَاكِنَّ التَّوْبَةَ مَعْرُوضَةٌ Fakat ne vardır? Onun için tövbe vardır diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Tabi ki burada tövbe derken اِذَا زَنَا الْعَبْدُ خَرَجَ مِنْهُ الْا۪يمَانُ فَكَانَ فَوْقَ رَأْسِهِ كَالظُلَّ bir kimse diyor zina ederken e, ondan iman çıkar ve kafasının üstünde tıpkı bir gölgelik gibi bekler. Gölgelikmiş gibi bekler diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ne zaman ki o amelden kurtulursa, uzaklaşırsa tekrar iman kendisine döner diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Her kim yine Allah Resulü vesselam buyuruyor ki her kim bundan eee zina ile alakalı ve e, serika dediğimiz hırsızlıkla alakalı meselede Allah Resulü Sallam diyor ki eğer ondan bir şey yapmış ise ne yapılır ona kefaret uygulanır. Hat uygulanır. Ki bunun onu bu onun için hat uygulanması onun için bir kefarettir. Ki zinanın kefareti nedir? Eğer evli ise veya dulsa taşlanarak öldürülmesidir. Hırsızlığın kefareti ise nedir? Kolunun kesilmesidir. Eğer bu hat onun için uygulanmışsa bu onun için keffarettir diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Eğer diyor وَمَنْ اَفَابَ مِنْ ذَٰلِكَ şeyen فَسَتَرَهُ اللّٰهِ Her kim bunlardan bir şey yapmış da Allah da onu örtmüşse yani dünyadayken açığa çıkmamış ise ki özellikle kardeşlerim zina meselesinde en ufak yerden en büyük yere kadar sanki bir Allah Azze ve Celle'nin kanunuymuş gibi zina meselesi hiç gizli kalmıyor kardeşlerim. Yani düşünün bir Amerika başkanı bile yani süper devlet dedikleri bir adam bile gizli kapılar arkasında o pisliği yapıyor ve bunu bütün dünya duyuyor. O yüzden yani ne bir köy yerinde ne bir şehir yerinde İnanın Allah Azze ve Celle adeta, tabi en iyisini bilen Allah'tır. E, bu özellikle zina meselesini e, neredeyse e, Allah Azze ve Celle gizli bırakmıyor kardeşlerim. Muhakkak duyuluyor bu. Allah Azze ve Celle bizi ve neslimizi böyle bir e, zinaya düşmekten korusun kardeşlerim. Evet, eğer diyor Allah onu örtmüş ise kıyamet günü dilerse onu azap eder. Dilerse bağışlar diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani kıyamet günü bu Allah Azze ve Celle'nin meşriyetine kalmıştır. Ki bu büyük günahlardandır. Zina olsun, hırsızlık olsun veya insanların mallarını gasp etmek veya içki içmek hepsi büyük günahlardan olup Müslüman bir kişiyi mümini dinden çıkartmaz ama ne vardır? Hat cezası vardır ki hat cezasının uygulanması onun için Kefarettir ve kıyamet gününde o da eğer has cezası uygulanmamışsa Allah Azze ve Celle'nin meşiyetine kalmıştır. Dilerse azap eder, <gülüyor> dilerse affeder ve o da ebedi olarak cehennemde değildir. En doğrusunu bilen Allah Azze ve Celle'dir. Evet, imanın 38. şubesi. Evet, neredeyse yarıladık elhamdülillah. Ee, haram olan maldan el çekmek. imandandır. Çünkü bununla alakalı buna giren meselelerde hırsızlık, yol kesmek, eşkıyalık, rüşvet yemek ve e, kendisinin hak etmediği şeyi alması bunların içine girmektedir kardeşlerim. Hırsızlık Eşkıyalık, yol kesme, düşvet yemek ve kendisinin hak etmediği şeyleri alması nedir? Bunları terk etmesi e, imandandır. Çünkü Allah Azze ve Celle Bakara suresi 188. ayet-i kerimesinde وَلَا تَأْكُلُوا اَمْوَالَكُمْ bil بِالْبَاطِلِ Sakın mallarınızı kendi aranızda batıl bir yolla yemeyin diyor Allah Azze ve Celle, beyni Allah s.a.v. وَاِلُوا لِلْمُتَفِّفِينَ O tartıyı düzgün yapmayanların diyor kıyamet günü vay haline diyor Allah azze ve celle. Evet. Hadiste geldiği kadarıyla Abdurrahman ibn-i Ebi radıyallahu gelen rivayette Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği hadiste bir gün Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Mina'da <gülüyor> veda açında bize Hutbe verdi ve şöyle buyurdu diyor. İnne dima'akum ve emwâlekum ve a'râdakum aleykum haramun. Muhakkak ki kanlarınız, mallarınız ve namuslarınız birbirinize nedir? Haramdır dedi diyor Allah Resulü. Bukhari'de gelen rivayette yine وَلَا يَسْرِقُوا هِينَ يَسْرِقُوا وَهُوَ mu'min". Bir kimse de hırsızlık yaptığı zaman mümin olarak hırsızlık yapmaz diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Bu da demin dediğimiz gibi biraz önceki konumuzda anlattığımız gibi e, kemalül iman dediğimiz imanın kemali onda yer olmaz diyor Allah Resulü aleyhisselatu vesselam. Evet kardeşlerim Allah bize hayır versin, afiyet versin inşallah.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 Ya Rabbi bize hidayet ettikten sonra kalplerimizi o yoldan ayırma ya Rabbi. Kalplerimizi saptırma ya Rabbi. Ya muqallibal kulub, sabbit kulubena ala dinika ve taatika. Ey kalpleri evirip çeviren Rabbim, bizim kalplerimizi senin dininde ve senin taatinde, itaatinde sabit kıl ya Rabbi. Rabbena atina fi't-dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve qinadaban nar eyrabbimiz bize dünyada da eğitver ahirette de eğitver ve bizi cehennem azabından koru ya rabbimiz allahumma amin subhanaka allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estahfiruke ve atubu ileyhi ve ahirü du'avana en elhamdülillahi rabbil alemin amin konuyla alıp birkaç soru sorabilirim mi? İmanın şubelerinden birincisi Müslümanla savaşmak, Fırs, onu öldürmek, küfürdür. Burada bazı maddeleri anlatırken intihar edenin ebedi cevneme gideceğini söylediniz. Hadis öyle diyor. Veyahut ayet-i kerimede e, kişi birini öldürürse Nisa 8.97 yani e, ebedi cehennemdedir diyor. Şimdi, bu gibi gelen nasları nasıl anlamalıyız? Çünkü biz biliyoruz ki Ehl-i Sünnet'in ilk ancak müşrikler cennete giremeyecek. Bu tür ifadeler caydırma hükmünde mi? Yoksa meselenin önemine binayen cikredilen hastalık mıdır? Şimdi cehennemde sadece kafir olanlar ebedi olarak kalacaklardır. Peki burada iltihar eden kimse kafir midir? Ve buna binaen ebedi olarak mı cehennemde kalacaktır? Yani Ebedi olarak cehennemde kalabilmesi için e, o kimsinin kafir olması gerekir. Şimdi hadiste ebedi cehennemdedir derken alimler burada onun kafir olmadığına ve ebedi cehennemde de kalmayacağını söylemişlerdir. Bazı Bu buradaki ibareler vardır ki e, sizin de buyurduğunuz gibi Allahu alem e, önemine veya dikkat çekme açısından büyük şeyler e, söyleyerek bu şekilde söyleyerek eee Allahualla'nın <gülüyor> caydırıcılık e, murat etmiştir. E, en iyisini Allah bilir. Başka bir hadis var. Cennete giren intihar etmesi sababen konu kes. Mesela bu açıklama için. Mesela orada bir şey var mesela. <gülüyor> e, yok, hayır, hicret tehliyesi. Hicret, hicret, hicret, hicret etmesinden <gülüyor> dolayı şey yapmıyor. <gülüyor> Yani bu da gösteriyor yani. ki orada e, kafir olmayacağını ama Allah'ın dilediği bir zamana kadar e, cehennemde azap görecektir. Arkadaş cennette görüyor ya. Doldur. Çünkü mesela hadiste e, kalbinde zerre miktarı kadar yani çok ufak bir şeyde e, imanı olan muhakkak e, cennete girecektir. Allahu Teala alem. Yani Allah'ın meşiyetindedir. Yine bir sorum daha var. Kişi zina ettiğinde, içki içtiğinde veyahut hırsızlık yaptığında iman bir gölgelik veya bir gömlek gibi çıkar, yani üzerinde durur. durur. O an insan ölse, kafir diyebilir miyiz? İmanından çıkmış mıdır? Allah-u Alem, değil mi? Yani aslında burada e, Kanalül imandan bahseder. Yani imanın kemalinin gittiğini söyler. E, doğru olan budur. Doğru olan budur diyelim ama e, tam çünkü tamamen bir e, küfürlük söz konusu değil gene. Dinimiz bizi burada test edir. Ne anlamışsınız? Ne anlamamışsınız? Yani Allah insanı döner döner insandır. Burada Ehli Sünnet'in itikadıdır bu. Gelen naslarda itikat hep kışa noktaları oluşturmuştur. Aynen e, Müslüman'a söylemek fuzk. Onu öldürmek nedir? Küfürdür diyor. Birisi birine öldürmek isterse istediği hemen ne yapar? Tam kenarına gelir. Sahade soruyor, "Yallah nasıl Ona hıstıydı ama öbürünün suçuna o onu öldürmek için istanmır. Yani birisi gevşek, dursa ödürü giderek onu özletmeye çalışır mı? Yani onu etkileyen ve tetikleyen de peki. Ehl-i Sünnet'in itikadında biz anlatırken kaç aydık? 3- Allah'a karşı işlenen, Kurak o Allah'a karşı işlenen hiçbir şey yok. 2- Kullara karşı işlenen, o da nedir? O da, o da. Allah'a karşı 3- Nefes nedir? Nefes nedir? Orada da Allah'ın meşe İstediğimiz i̇şte derste bugün iki şıkka giren bir kullara dönük ve bir dönük şeylerdir, şubelerdir. Yani meseleleri anlatırken anlatılan şeyler doğru, anlaşılmalarda yanlış algılanma olmasın diye sorular sormanız gerekir. Çünkü Ebu Zer rivayetini hatırlayacak olursanız yani diyor Allah'ın kitabında yazıp duracak. Mesela bugün hariciler derler ki yani elbisenin en iyisini giyecek, ütülü giyecek, tıraşına dikkat edecek, yemesine dikkat edecek, dinine dikkat etmeyecek. Ben bunun nesine Müslüman değilim diyor. Allah her şeyde neyle bakıyor? Aklıyla bakıyor. E bu zemleyle baktı mesele. Bu da aklıyla baktı. Yani Allah'ın kitabında zina haram deyip duracak Adamları gidecek, gidecek, zina edecek, cennete gidecek. Ben, hem üzerim burnu yerde sürse de cennete ne yapacak? Evet. Gidecek. Niye? Burada nefse dönük bir günah söz konusu. Yani Allah'a dönük bir günah nedir? Söz konusu değil. Yani Allah'a dönük ama buradaki kastım şirk veya dinden çıkmayı, tıdat etme rütminde nedir? Değil. O yüzden de Elbis Ümmet'in bütün sıkalardan ayrıldığı itikadı budur. Yani günahı ayrılması. Allah'a kullara koşmaması ve nefse dönük. Bu bütün fırkalardan ayrıldığımız noktalardır dikkat edin. Hiçbir fırka bizimle bu çizgide beraber değildir. Hep ayrılırlar. Yani tartıştığınız sizden aynı fırkada olmadığınız bir insandan tartıştığınızda meseleyi 3 meseleye getirin, kitleyi sizden konumlaştırsınlar. Aynı şekilde da böyledir ki bugün bir şubuya geldik, onlar meseleleri halledemezler. Mesela getirmiş olduğu ayette, Nur Suresi'nde devamında zinakar bir erkek ancak zina eden bir kadına, zinakar kadın da ancak zina eden bir erkekten evlenebilir ayetinde onlar ne derler? Muhakkak daha önce bu halkı yiymişse o da altı yiyememeyi derler. Yani hep böyle zahir giderler. Ayetin gerçek manasına gitmezler. Halbuki ayetin manası çok farklı. Daha önce Anak diye bir fahişe var. Anak. mı? Anak.